yıllık yazılı tarihimize ki bu bin yıl yazılı, yazısız kim neye kadar giden bir tarihimiz var. Bugün bu 5000 bin yıllık tarihimizin sayılı günlerden birisi. E, Cumhuriyetin kurusu olan Maraş'a Mustafa Kemal Paşa'nın hatta düşünün yıl dönemidir. Bunu fakir o zaman çocuktu. Eee Tabii mağbele paralı bir tatil oldu diye görüldü ama ne ağa gelir ağlımız biz de, de ağladık onlarla beraber. Yani niye ne ağır, ağa ağladığımızı bilmiyorum ama fakirik öldü dedi. Millet ağladı biz abi. Mekke'ye tatil dedi. Bir şeydi. böyle bir şeydi ama bugün artık bir yas günü değil. Hasta diyorlar, ne yapacağız? Zaten bizim dinimizde yas yok, yas tutmak yoktur. İslam'da yas yoktur. Yani yas değil. Bugün onun halka kavuşmasıyla 74. yıl evet, dönümü. Onu Allah'tan rahmet ederiz. Büyük olan onun açtığı çığırdan ama... Atatürk hakkındaki fikiriniz her ne olursa olsun ben onlara e, karışmıyorum. Onu herkes bildiği gibidir. Herkesin göndeki ne ise Atatürk olur. Tabii benim gönlümde herkesin yeri var. Benim bildiğim kadarı, benim gördüğüm kadarıdır. Ben görmediğim kim bilir vardır. Her şey böyledir. Bu 5000 yıllık Türk tarihinde nice imparatorlar nece krallar, nece ekiptağlar hep geçmiştir. Ancak her Türk İmparatorluğu'nun devletinin yıkılışında birisi çıkmaya geliyor. Ve son genelde artık Osmanlı Cihan İmparatorluğu Osmanlı fakirin tanıdığı Türk imparatorluklarının içinde üç tanesi. Çok mühündür. Birincisi ee, Selçuk İmparatorluğu. Neden mesela büyük büyük devler şunlara ne yaparlar? Bunlar diyor de bu, bu bu. Bunlar da çok çok muazzam, çok. Muazzam. Fakat Selçuk İmparatorluğu adını hem e, ilim bakımından, ilim bilgi bakımından, medeni bakımından, hem de askeri daha bakımından. Yayımik yani bir imparator ikincisi tarık biz yatım kurtuya İspanya'daki Müslüman Türk imparatoru tarık biz arap değildi Türkler birbirini Türklerdi bir yanda getirdik getirdikler Türkler birbirini Türklerdi 5000 kişiyle gelmişler gemileri yakmış bir daha geriye dönüş yok Dönüş yok cephe tarafı 60 kilometre genişliğinde bir daha geriye demiş. Oradan gelmişler ve dörtlü dörtlü bir imparatorluk dünya meleğine tarihinde tektir. Onların İspanya'da kurduğu imparatorluk bugünkü medyavendimizin, İslam meleğinin medya büyük bir kısmı onlara ait. Bugün okuduğumuz şu tasavvuf pek çoğu onlara aitti. Pek çok büyük insan yetiştirmişlerdi buna aslında Mülterabi Hazretleri tasavvubun, nazara temel teorisini kuran kimsedir, insandır. Bunun gibi de üçüncüsü de Osmanlı, Cihan İmparatorluğu. O da hepsine parmak basmıştır. Onların fikirleri üzerine, onların fikir e, fikirleri üzerine kurulmuş İmparatorluk'tur. Hepsi Türk İmparatorluk'tur. Türk adı, sonradan konuşuluğu ad değildir. Hazreti Adem Çelik'ten ünlü adı Türktür. dedi. Neyse onları de Bugün bu büyük insanın Allah'ın Türklere gönderdiği bu büyük insanın kaybı değildi artık. zamanda kayıptı. Fakat kurdu fikirler, verdiği bize fikirler halen canlı ve tazedir. Bunlardan korkmamak lazım. Dediğim gibi Atatürk'ün her ikisinin bir Atatürk imajı vardır. Ne olursa olsun, fakat şu arasınıma bir güçlendirilir ki bugün Anadolu'daki Türk büyüğünü kuran insandır. Türk Ve daha Biraz hanımlar için söylüyorum. Daha Fransa'da, İspanya'da, İsviçre'de, is İspanya'da, İsviçre'de. Kadına iyi verilmeyen haklar Atatürk'ün yaptığı 80-85 senese vermiştir. Bu bile İslam'ın kadına bahşettiği büyük hakları kullanabilmesi, Sadece Atatürk yapmadı ya Türkçede şey İslam zaten kadına bu hakkı vermişti. Atatürk e bu hakları vermişti. Şu de hanımlar da çok konuştu varsa bu bu sayededir daha fazla uzatmadan söyleyeceğim. Atatürk kurucu ve devam ettirici bir lider alttan Allah'ın Türk milletine bir armağanıdır. Evet. Yadigarı de kendisine rahmetler evet, anlıyoruz burada. Ve Türkiye Cumhuriyeti de Hür Türkiye Cumhuriyeti uzun uzun Şamlılık. ömürler diliyoruz. Şunu da şöyle Türk imparatorluklarının parçalanışı, hep miras meselesidir. Bir Hakan, bir kral, bir nesil öldüğü zaman, hemen İmparatorluğu Çubuk tarafından paylaşıyorlar. Ve her, her, her parçadan, parçadan zayıf zayıflıştığı için, tepesine kargalı düşüyor. onunla bitirilirdi. Fatih Sultan Mehmet bunu gördüğü için, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu Kardeş Kafkasını sürüklüğü için, en büyük kardeşin öbür kardeşleri öldürebilme hakkını vermiş. Hatta bunun verilmediğini de söyleyenler, vesikalarla gösterenler var. Ancak şunları neyse o bu ama Osmanlı İmparatorluğu kardeş kavgasıyla parçalanmamıştır, bölünmemiştir. Zamanı gelmiştir, gelen parçalar arasında bir gevşeme, efendim, bıkkınlık veyahut kültürün, o kültürü devam ettirmemesi yüzünden dış dış düşler bakımından dünyanın en çetrefil coğrafyası üzerine kurulmuş üç kıtanın birleştiği yerdeki bu imparatorluğu muhafaza etmek güç bir şeydir. Dış güçlerinde de tesirler bu imparatorluk yıkılmışlık namaktır. İçinde yine bir Allah'ın gönderdiği bir büyük insan çıkmış. Onun külleri üzerinde Türkçe Cumhuriyeti kurmuş. Allah bu bu bu bu devleti daim ettiği inşa Kendisine de rahmet dülük alarak rahmet Ama dedim Atatürk'ün peki her ne olursa olsun tarih değişmez, tarihimiz hüküm değişmez, bizim dilem değişebilir ama tarihin verdiği hüküm karar değişmez. O 100 sene sonra, 300, 500 sene sonra da yine tarihin verdiği kararla iğra edilecektir. Şimdi değil kendinde bakalım Geçen derslerden sormak istedim bir hatta bir şey söyle bir şeyler var mı